Birlikte Açık Radyo, daima. Dinleyici Destek Projesi 9. Radyo Şenliği Açık Radyo 94.9 Açık Radyo'da Bahar Şenliği var 9. Yapıyoruz bu, bu şenlik dediğimiz etkinliklerin destek istemek için ve tam dokuz yıldır da dokuz günlük doksan dokuz saatlik yayınlar yapıyoruz haftada yılda bir hafta işte dokuz gün ve gittikçe de daha biz de bu işi öğrendikçe dinleyicilerimiz, de katılımcı dinleyicilerimizle de, de epey ciddi bir şeyimiz oluyor. Muhabbeti giderek arttırmakta olduğumuz bir durum. Şimdi epeydir eski kadim dinleyicilerimiz ve destekçilerimizden Güher Saruhan Direskeneli ve Haner Direskeneli eşi. Beraberiz hoş geldiniz Hoş bulduk, hoş bulduk teşekkürler. teşekkürler Sizi burada ağırlamaktan büyük bir keyif ve mutluluk duyuyoruz Ben aslında Güher Hanım'ı daha çok tanıyorum Çünkü o beni bir de tıp fakültesinde ders vermeye ikna etti Çevre sağlığı yaptık değil mi? Çevre sorunu genelde sağlıktan da öte tüm sorunu tartıştınız galiba evet. değil mi? Evet evet. Ben öyle anlamıştım. Çok da zevkli olmuştu. Devam edememek beni çok üzdü. Belki gene olur ileride diye hala umuyorum. Çünkü ben, gerçekten bizim öğrenciler için bakışı geliştirici bir yanı var diye düşünmüştüm o dersin. Ben de çok büyük keyif aldım zaten. Ve... Öğrencileri sinemaya bile götürdük. Hatırlıyorum. <gülüyor> Age of Stupid. Aptallık Çağı filmine de götürdük birlikte. Onu bir tek derse katılma zorunluğu almıyordum ama orada sinemada herkes olacak dedim. Tek <gülüyor> devam mecburiyetini o filme koyduk. Geldiler de hepsi. Geldiler de. Evet. Eğlenceliydi. Sayenizde orada da... Estağfurullah ben bizim için çok güzel bir şans oldu diye düşünüyorum. E, onu yakalayan öğrencilerin sayısı biraz az kaldı. Arttırmamız lazım. Evet aynen öyle tabii. Arkadan da e, Ümit Şahin dostumuz burada gene programcımız. E, o da devam ettirdi. O kendisi zaten doktor benden daha ehil. Öyle demiştiniz evet. evet. Hı -hı. Çok e, böyle bir fırsatı e, verdiğiniz için de ayrıca teşekkür ederim. Evet, e, Haner Bey'i de gene son dakika operasyonuyla <gülüyor> çağırdık, getirdik. <gülüyor> hoş siz de, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Bu artık beşinci, altıncı günündeyiz. Yavaş yavaş da yorulma e, emareleri de görülüyor emaresi. Dolayısıyla böyle unutkanlıklarımızı neyse son anda telafi edebiliyoruz. Allah'tan. Sağ olun. epey. Kadim destekçilerimizdensiniz. Biraz radyoyu konuşalım isterseniz. Evet, gerçekten biz gerçek eski eskiden beri yani başlangıcından beri açık radyoyu de, takip ediyoruz diye düşünüyorum. Yani ben açıkça hatırlıyorum ilk günlerini sanki. Ee, çok hoş bir deneyimdi doğrusu yani başlangıcı gerçekten e, yeniden radyoya bizi ısındırması yeniden radyo dinler hale getirmesi radyoda üstelik yalnızca müzik değil konuşmalarla da radyoya hala bağlanabileceğinin görülmesi falan gibi e, hoş bir deneyim oldu. Yani benim o zamandan beri bütün e, evdeki arabadaki radyolardaki bir numaralı kanalda açık radyo kayıtlı yani onu hiç değiştirmedim açıkçası. Tabii uygun olmayan programlarda başka kanallara geçtiğim ya da başka müzikler dinlediğim olabiliyor ama ya normalde insanın böyle e, hani yolda giderken ya da evde otururken şöyle bir kendi kendine birileriyle konuşmak istediği ortamlarda açık arkadaşlık ediyor bana yani. Harika. Bunu açıkça böyle yaşıyorum. Evet. O 17, 17. 17. senenin içindeyiz biz. Doğrusu Az buz değil. Az buz değil hakikaten. Demek ki benim gibi düşünen bayağı çok insan var diye varsayıyorum bu evet, durumda. Yaşlarımız ortaya çıkacak ama <gülüyor> ne yapalım? <Evet>. Yok, <gülüyor> önemi yok önemi yok. Aslında zaten açık şimdi bana göre bayağı gençleşti. Yani eski <gülüyor> e, yapısına göre daha genç bir duruşu var sanki. E, ya da en azından programcileri programları bayağı gençleşti gibi geliyor. Demek ki bu biz yaşlansak da süreç devam ediyor gibi görüyorum. Evet her zaman böyle bir genç hatta çocuk programları da başından beri önem verdiğimiz ama belki gerçekleştiremediğimiz şimdi çok daha yüksek sayıda burada büyüyen çocuklarımız da oldu stüdyolarda yani konuşuruz ama öncelikle bir önce parça dinletip bir süreden beri destek telefonlarını da duymuyoruz normal olarak ama siz şimdi önce ne çalacağımızı arkadan da telefon numaramızı destek için anons ederseniz lütfen ee, o zaman birlikte mümkünse John Byers'dan Diamonds and Rust'ı dinleyelim ama ondan önce destek hattanızı yani 0212 343 4141 ya da açıkradio.com ya da com adresinden destek olabileceğinizi hatırlatalım teşekkürler <Gülüyor> that the moon is born, and you happen to call, and here I sit, and on the telephone, hearing the voice I know, a couple of light years ago, heading straight for a call, you Bluer than Robin's eggs. My poor blue clouds You say Where are you calling from A place in the Midwest Twenty years ago I bought you some coffee You bought me something We both know what memories John Baysden, Diamonds and Rust dinliyoruz. Ma telefon da bekliyoruz ve henüz duymadık. Açık radyo'nun dinleyici destek projesi devam ediyor ve Gühar Saruhan Direskeneli ve Haner Direskenelinin Haner Bey'in tercih seçtiği parçayı dinlerken lütfen bizi de e, ihmal etmeyin deriz. Ve dinleyici destek hattımızın numarasını bir kez daha verelim. 0212 343 41 41 biz şu anda hatta ama altı hattın boş olduğunu da hatırlatmak bu sabah bana düşüyor. Boynumun borcu. <gülüyor> I've already Evet telefonda gelmeye başladı tekrardan ee, Haner Bey bakın geliyor da telefonlar Sizin de Aynı zamanda mı? Birlikte evet. mi başladınız dinlemeye? Bu kadar eski mi sizin? Evet, evet, ilk günlerinden itibaren dinliyorum. Ben işim gereği doğrusu gün içinde pek dinleme şansına sahip değilim hastanede. Ama sabahları işte bir yarım saat açık gazeteyi dinliyorum. Ondan sonra hafta sonları genellikle hep açık oluyor. Evde mesela çalışırken cumartesi, pazar. Orada en sevdiğim şey tabii çeşitlilik. Mesela bir sabah saatinde bir folk programını işte arkasından... Bir country programını, arkasından klasik müziği, sonra bir türkü programını dinlemek hoşuma gidiyor. Yani bir müzikteki çeşitliliği hissetmek, renklerin farklı tonları olarak şeyi, müziği, kültürleri hissetmek evet. hoşuma gidiyor. Tabii tartışmalar da zaten bunu yansıtıyor. Farklı görüşler, farklı bakış açıları, tartışma programlarında... Tabii açık gazetenin apayrı bir şeyi var. Yani güne başlarken hem gündemi almak benim için hem de aslında gündem dışı kalan daha büyük mesela çevre sorunlarını sizin tartıştığınız dinlemek, onlarla ilgili yeni bir raporu duymak, bazen gidip o rapora bakmak gibi konular. Örneğin bir geçen hafta bir toplantıdaydık İsviçre'de orada bir toplantı aslında tamamen bir, temel bilim toplantısıydı. İsviçre'de bulunan bir atmosfer Bilimler Enstitüsü'nün başkanı dünyanın ısınma sürecinin nasıl kaçınılmaz bir süreç olduğunu bize anlattı. Her ne kadar bazı varyasyonlar olduğunu da örneğin belli yıllarda daha sıcak, belli yıllarda daha soğuk ve bunun çeşitli faktörlerden etkilenebileceğini ama dünyanın global olarak ısınmasının artık Yatsınamaz bir gerçek olduğunu bir hani ben de mesela orada bir ilk defa kendi alanında bir bilim adamından dinleyince sayılarıyla grafikleriyle çok etkilendim. Ve bunun ne kadar aslında önemli bir sorun olduğunu ve ne kadar da göz ardı ettiğimizi düşündüm. Evet yani bu tabii daha önce de konuştuğumuz gibi yani açık radyoda bazen bıktıracak kadar sık bunu söylemenin vazgeçilmezliği de buradan geliyor işte sonunda çünkü insanlar normalde görmek istemedikleri, duymak istemedikleri şeyleri biraz algıl alanlarının arka planına atma eğilimindeler. Buna da büyük bu işten çok şirket kar eden şirketlerin de lobi ve think tank kurarak yaptıkları faaliyetler eklenince baya kendinizi hafif akıntıya karşı kürek çeker gibi hissediyorsunuz ama bundan başka da bir yol olmadı. Yani bunu şimdi sizden duyduğuma çok sevindim çünkü gördüğümüz biz ciddi bir tarama yapmaya çalışıyoruz. Hemen hemen bu gibi konularda ve ne kadar felaket tellallığı olursa olsun bunu sürdür, ısrarla sürdürmeye çalışıyoruz. Tekim zaten e, da ders e, verme, bu konuları konuşma, öğrenci genç kuşakla konuşma fikri de oradan geldi sanıyorum, tabii, tabii. değil mi? Tabi tabi, yani benim de bu konudaki bilincimi diyeyim, e, yani mutlaka destekleyici bir özelliği versin programlarınızın. Yani bu kadar gündeme getiren, bu kadar bu işi ciddi alan bir insan siz olarak, aynı zamanda yayınlarında yer alan, yer veren açık radyo olarak. Bunu bizim çocukların bir şekilde, bizim öğrencilerin yani bir şekilde paylaşmasını istedim. Onun için de gerçekten iyi oldu diye düşünüyorum. Ama Netekim bizim o sizin bize verdiğiniz ders seçmeli bir dersti ve dersi seçen çok sayıda öğrenci olmuştu benim hatırladığım. Evet, ben de öyle. Yani o anlamda biliyorum. demek ki gençlerde de böyle bir yani eğilim olabiliyor gibi. Bunu desteklemek de gerçekten sizler için bence çok iyi bir hedef gibi geliyor. Evet. Asıl onların sorunu tabii. Evet, yani evet. E, evet, evet. onların kendi geleceğini biçimlendirmeleri ile ilgili bir mesele. Evet. Burada yalnız bir şey düşündüğüm konu. Burada tabii e, mesela bu işin propagandası, lobiliği konusunda büyük otomobil şirketleri ya da çeşitli kuruluşların şeyi olabilir, etkisi olabilir. Ama birey olarak insanların yeterince yapabilecekleri şeyleri düşünmediklerini varsa şey yapıyorum. Yani şöyle somut örnek vereceğim. Örneğin Avrupa'da çok fazla ülkede çok küçük arabalar kullanılıyor çok yüksek şeyi olan verimliliği olan hmm. bunlar somut konular yani bir insanın bir şey büyük araba kullanması ile küçük araba kullanması arasında fark var onun gibi böyle gündelik yaşamda işte led ampullerinin daha fazla kullanılması gibi bu tür şeyler herhalde yani insanlara biraz kişisel sorumluluklar olduğunu da hatırlatmalıyız diye düşünüyorum. Evet, bu da tabii çok can alıcı bir tartışma konusuna getiriyor. Medyanın, bu kamuoyunun bilincinde, bilincinin inşa edilmesinde, yükseltilmesindeki rolü maalesef, yani biz de işte basının bir parçası, basın, radyo, televizyon, medyanın bir parçası olarak düşünüyoruz ama pek onların içinde... Biraz karakoyunu gibi de davranmak zorunda hissediyorsunuz ailenin. Çünkü çok yanıltıcı ve eksik bilgi hatta düpedüz yanıltıcı bilgi veren çok sayıda yayın yapıyorlar. Ve bu da bu sizin söylediğiniz sorumluluk meselesini de. ...insanların sırtından atmasına... ...işte mesela işte kocaman... ...manşetten bir şey çıkabiliyor... ...ve köşe ısınma dönemi... ...kapanmıştır... ...onun yerine mini buz gelecektir... ...diye tamamen asparagası olan... ...hiçbir bilimsel temeli olmayan... Ütelik yalan olduğu... ...sonradan kaynaktan... ...bizzat doğru... E, in ...inkar edilmiş... ...yani yalan söylüyorsunuz denmiş olmasına rağmen... ...ısrarlı yayınlar var... Burada ben birinci derecede sorumlu çıval, çuvaldızı kendimize batırarak görüyorum. İnsanlar elbette konforlu yaşamak ve o konformizmin e, battaniyesinin içinde e, kendilerini rahat hissetmek istiyorlar. Çünkü bu 11 bin yılda beri ılıman iklimin verdiği bir avantajı sonuna kadar kullanmak istiyorlar ama... Bunun sonuna gelindiğini onlara bir hepimizin Hı hı. ...paylaşarak söylememiz gerekiyor herhalde. Gene karanlık konulara <gülüyor> da aldık. Kaçınılmaz olarak da diyorsunuz. Ama bunları konuşabileceğimiz ender yerlerden biri diye Doğru. bakıyoruz. Ve medyanın bu şeyine kapılmamak için sayenizde fırsatı bulur bulmaz... ...ben gene unutuk çekmeye başladım. Estağfurullah. Ee, ne dinliyoruz? Artık biz sizden onu bekliyoruz gibi de oldu galiba... Bu defa Bob Dylan, A hard A Hard Rain's Gonna Fall. Oh, bu ben zaten olabilir. A hard Rain's Gonna Fall. Zaten dünyanın uğrayacağı felaketi daha iyi anlatan bir şarkı düşünemiyorum. Evet. Tam zamanıdır. Desteğin de tam zamanıdır. Evet onu da hatırlatıyorum. Telefon numarası olarak 0212 343 4141 ya da internet üzerinden acikradyo.com adresinden destek olun düğmesi üzerinden destek olunabiliyor bekliyoruz teşekkürler oh, I've stumbled on the side of twelve misty mountains. I've stepped in the middle of seven sad forests. I've walked and I've crawled on six cricket highways. I've been out in front of a dozen dead oceans. I've been 10,000 miles in the mouth of a graveyard And it's a heart, it's a heart, it's a heart It's a heart, it's a heart rate They're gonna fall Oh, what did you see, my blue-eyed son? Son Evet Bob Dylan'ın felaket senaryosu olağanüstü A apokaliptik denemesini dinlerken bir yandan da Telefonlarınızı ihmal etmeyeceğinizi düşünüyor ve umuyoruz Burada açık radyoda Güher Saruhan Direskeneli ve Haner Zireskeneli Telefonlarınızı da bekliyoruz Bu arada ben size son elimize ulaşan gayet iyi de giden bir listeyi sizinle de paylaşayım müsaadenizle Serap Zuvin, Mustafa Kuthan, Tufan Çakılkaya, Tuğba Kalçık, Garbis Monteon, Alev Kırım, Oscar Fuchs, Elif Beyazay ve Yurdanur Aydoğan. Çok teşekkür ederiz. Listemiz bugün 20'ye ulaşmış durumda destekleyen dinleyicilerimizin sayısı Telefonumuzda 0212 343 41 41 <gülüyor> <gülüyor> I heard one person starve or heard many people laughing I heard the song of a poet who died in the gutter I heard the sound of a clown who cried in the alley I heard the sound of one person who cried he was human and it's a heart it's a heart it's hard it's a hard, it's a hard. Evet telefonlarınızı beklerken bu arada da biz de sohbete devam edelim Direskeneli ailesiyle. Evet bayağı uzun zamandan beri dayanıklı bir şekilde e, direniyorsunuz, dinliyorsunuz ve paylaşıyorsunuz da çok mutluyuz. Biraz daha buradan nereye doğru yelken açarız. Birlikte neler yaparız onu konuşalım isterseniz. Ee, bana kalırsa destekle var olmaya çalışan bir radyo olması... ...yani direkt dinleyici desteğinin kendi varlığını sağlayacak şekilde isteyen ve bekleyen bir radyo olması... ...bizi buraya daha çok ait hale getiriyor. Dolayısıyla da aslında bu aidiyetin herhalde giderek... Ee, ee, ne bileyim arttığını beklemek durumundayız diye düşünüyorum Ya da arttırılmasını hedeflemek durumundayız Sizin aslında baştan beri yapmaya çalıştığınız şey buydu gibi de hissediyorum evet. ben Çünkü zaten bir camia gibi açık radyo camiası Herkesi açık ama aslında yine bir ortak paydayı sağlayan insanların buluştuğu bir yer gibi Hani tüm renkleri açık tüm sesleri açık Ve fakat aslında o seslerin bir uyumu var gibi yani Evet, hepsi geleceği inşa etmeye yönelik küçük ses parçaları aslında diye de bakılabilir. Bu aidiyeti vakti zamanında şöyle tanımlamaya çalışmıştık. Biz karşılıklı bir bağımlılık ilişkisi gibi bir laf uydurmuştuk bir yerden. Bana hala doğru geliyor. Yani dinleyicisi olmadan açık radyonun olması da Düşünülemez ve dinleyicinin bu aidiyet hissiyle ama biz de dinleyiciye ait olduğumuzu gerçekten hiçbir abartma şey yapmadan hissediyorum. Herhalde yansıyordur diye düşünüyorum. Evet yani farklı düşünceleri, farklı şeyleri, bakış açıları olsa da insanların aynı şeyde bu seslerin yansıtılabildiği bir ortamda bulunması, kendini ifade edebilmesi ve bir şeyin açık radyonun parçası olduğunu hissetmesi güzel bir şey diye düşünüyorum ben de. Siz de zaten çeşitliliğinizle en çok ben ona vurgu yapıyorum. Bunu yansıtıyorsunuz. Bazı program bana çok uymuyor. Ama ya da belli görüş açısı. Ama bunların hepsini tartışarak zaten. Çünkü hiç kimse çok doğruyu ya da yanlışı söylemiyor. Hiçbir şey siyah ya da beyaz değil. Hani o gri noktalar ortak noktalar tartışarak oluyor ve bütün o farklı bakış açılarının açık radyoda olması için en güzel tarafı. Evet yani belki de siz bu tıp erbabı olarak bunu en ben bizden çok daha iyi bilecek durumdasınız. Yani biyolojik çeşitlilik zaten hayatın özünü oluşturuyor. Tek tip monokültür yapılar hayat o zaman olamazdı herhalde, değil mi? Çeşitlilik olmasaydı. Evet, yani çeşitlilik türlerin birbirine karışması, değişmesi en temel kural. Tıpta da zaten o yüzden hani insanı böyle açıkçası mesela bir hastayı ele aldığımız zaman tek tip bir hasta yok aslında. Kategorize ettiğimiz hastalıklar bile kendi içinde her bireyde farklı seyrediyor. Her bireyin kendine göre doğruları yanlışları oluyor. Tek tip tavsiyeler yapamıyoruz. O çeşitliliğin çok hissettiğimiz bir alan zaten tıp hem Araştırma kısmında hem hastayı... Uygulan pratikte dedim değil mi? Bir dinleyicimiz de bize daha bu ilk gündü ya da ikinci günü tam hatırlamıyorum şimdi. Bir... Türkçe yayınlanan bir tıp kitabında da bağışıklık sistemine ilişkin. Şimdi maalesef doktorun yazarın adını hatırlayamadım ama bağışıklık sistemi için çalışan 50 trilyona yakın akıl almaz bir büyüklükteki molekül yani hücrenin birbirlerini tamir etmek birbirlerine omuz vermek üzere bir sistem olduğunu anlatıyordu ve bütün mesele de bu vermek kendinden vererek kendi sağlığını artıran bir sistem olduğunu bağışıklığın söyleyen bir yapıydı. E, doğrusu ben de böyle hissediyorum. Bu, ancak çeşitlik üzerine ayakta kalabiliriz. Doğru diyorsunuz. Zaten çeşitlilik bir hayatta kalma mücadelesi sonucunda ortaya çıkmış bir çeşitlilik diye kabul ediliyor. özellikle genetik alanında filan. Evet. Bu insanlar sosyal alanda da herhalde böyle bir şey. Yani çeşitliliğin kendi kendine ayakta tutacak bir güçlüğe ulaşması durumu onun devamlılığını sağlıyor gibi. Ben açık radyo'da o anlamda e, evet, buna yani, hizmet ediyor gibi düşünüyorum. E, vermek meselesi yani insanın sağlığını da artıran, güçlendiren bir şey. Fedakarlık ve öz ya öz fedakarlık da denmez. Bu veriyor olmak, empati kendisini ötekinin yerine koyabilmek. Onun içinde yani Aner Bey'in söylediği yani pek çok programa farklı görüşler elbette olacaktır ama bu ister dinlersiniz ister dinlemezsiniz ama onların olması bizim hayatiyetimizi toplum olarak da radyo olarak da hayatımızı evet. sağlıyor diye düşünüyorum. Özellikle de yani medyanın büyük bir kısmının tek düzeleştiği örneğin görsel medyanın şeyin televizyonun programların çeşitliliğinin azaldığı bir dönemde sizin varlığınız çok daha önem taşıyor. Yani şu anda mesela televizyona baktığımız zaman belli tip kanalların bir bakış açısı var. O bakış açısına uygun program dizileri, müzik seçimleri ne bileyim hepsi belki bir reklamlar dışında her şey tek düzeleşirken açık radyoda farklı bakış açıları varlığını sürdürüyor. Bu güzel bir şey. Evet yani reklamların da farklılığından ayrıca da <gülüyor> tartışabiliriz. <gülüyor> Bana en çok onlar tek düze gibi geliyor. Müzikleri <gülüyor> açısından mı söyleyebilir miyim? Orada kastettiğim yani evet, farklı tabii. dünya görüşü olan kanallarda aynı reklamlar evet, yer alabiliyor. Evet, tek kastettim <gülüyor> yoksa reklam kendi içinde tek düze tabii ki <gülüyor> evet. E, evet o zaman e, galiba programın bu bölümünün sonuna geliyoruz. E, son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok mutlu olduk sizi burada ağırlamaktan. Biz teşekkür ederiz. Ben çok onore oldum. Yıllardır dinleyici olarak bulurken demek ki bizi insanlar karşılıklı olarak onlar da bizi farkındalar gibi bir hissim oldu. Bizim onları desteklemek istediğimizi yani göstermemizi de istediler diye düşündüm. Çok güzel bir davetti, çok teşekkür ederim. Farkındalığın ötesinde dediğimiz gibi bir karşılıklı bağımlılık ilişkisi var eğer tıbbi terimleriyle evet, konuşmaya doğru, devam edecek doğru. olursak. Ben Ger de O nere oldu? Mutlu oldum. Açık radyo'nun daha uzun yıllar yaşamasını diliyorum. O bizim sesimiz durumunda. Çok teşekkür ederim. Neyle bitiriyoruz? Çıkışımızı neyle yapıyoruz Güher Hanım? Bitirişi lütfen Susan Vega Tom Steiner'la yapalım. O bir tanecik şarkıyla lütfen e, hatırlayalım Açık Radyo'yu ve, ve hatırlatalım. Da. Evet telefon numarası destek hattı için 0212 343 41 41 ya da internetten acikradio.com üzerinden destek olunabiliyor. Teşekkürler. I am sitting in the morning At the diner on the corner I am waiting at the counter for the min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 Evet bu yeni versiyonu Susan Vega'nın ee, şimdi bir çeyrek asır önceki a cappella a cappella versiyonuna da bir kulak atalım ama kulak atarken de bu geçişte fırsatı, ganimet bilelim ve tekrar telefon numaralarımızı destek olmanız için hatırlatalım 343 41 41 <gülüyor>